472. konu, savaşta kadınların bizzat çarpışması, Ümmü Umare'nin Uhud savaşında çarpışması, Saad bin Rebi kızı Ümmü Saad şöyle anlatıyor, Ümmü Umare'nin evine gittim, ona, ey teyze, bana nasıl savaştığını anlat dedim, bana, günün evvelinde çıktım, halk ne yapıyor diye baktım, benim yanımda su dolu bir kırba vardı, Hazreti Peygamber'e vardım, Peygamber sahabilerin arasındaydı, o anda Müslümanlar galip durumdaydı, Müslümanlar kaçtıklarında peygamberin yanına gittim. Orada durup fiilen savaşmaya başladım. Peygambere gelen kılıçları karşılıyor ve yayla ok atıyordum. Ta ki yaralar beni sarsıncaya kadar, dedi. Ben Ümmü Umare'nin omuzunda derin bir yara izi gördüm. Bu yarayı sana kim açtı, dedim. İbni Kami denilen kafir beni yaraladı. Allah onu zelil kılsın. Halk peygamberin etrafından kaçtığında, o, yönelip, Muhammed'i bana gösteriniz. Eğer Muhammed bugün kurtulursa ben kurtulmayayım, diyordu, ben onun önüne çıktım, yanımda Musab bin Umeyr ve başka sahabiler de vardı, o bu darbeyi bana vurdu, ben buna karşılık ona birkaç darbe vurdum, fakat Allah'ın düşmanının sırtında iki zırh vardı, darbeler tesir etmedi, dedi.